ma başka sana gelmiyor onun başka şey kimdan var başka kimdan şey var kampandan dostum başka var şey İzlediğiniz Gazeteci, gazeteci, tasvir, vakit, akşam, cumhuriyet... ...Alman ordularının Paris'e girdiğini yazıyorlar, Republik Şirinah Doryan... Ben efendim bugün kahvaltı isterde olmak isteyen gazeteci... Lütfen yani. bir tasvir verir misiniz Yahya Kemal Bey acaba bulabilir miyiz fark otelde? Maalesef efendim... ...dün akşam Magondi ile Ankara'ya gittiler... ...meclise. <gülüyor> acaba İstanbul Operatrin'e yer bulabilecek miyiz? Zozo Darmas Maksim'deymiş... ...olmazsa oraya gideriz. Bahri'ye daveti Fuat Bey inşallah geciktiğimize sinirlenmezler. Sıkma canını letafetçim. ...şimdi Lebon'da beyaz Rus kızlarına kur yapıyordur... ...geciktiğimizi fark etmezler. <gülüyor> İlahi atıfe... Et. ...Ali Fuat Bey sizin gibi nişanlısı dururken... garson kızlara tenezzül etmezler. Aa, affedersiniz efendim. Ben tramvey içmek için telaş ediyordum da mil pardon özür dilerim. Rica ederim. Yürüyenler <gülüyor> koşuşanlar nazik nazik konuşanlar yürüyip dokuş işbistan bey olumuzlar. <gülüyor> Zarif beyler şif hanımlar naziler ve kibarlar kahve <gülüyor> şamdanlar varlar bey olumuzlar. Tiyatrolar taşak, kaşak, İnsan ay Ve yıl, yıl 1984 Ölürsem kabrime gel Öldü Neydi <gülüyor> <gülüyor> Gel kimse Gel Gel Gel korkma gel Oha Ulan musun kıza çarpmaya Önüne baksana hayi. Sen kendi önüne bak ya, be, be be. ne anlarsın <gülüyor> Anlat ...çüş, erkek milleti değil misiniz zaten, nedir siner çekeyim bilmem ki... Gücü, çekil bak gücün, cekil, ay! Kusura bakma hanım teyze! <gülüyor> Gel lan buraya! Lan bir cigara ver be! Korsaj kereninin yolunu veriyor ulan Aa, Ne güneşiyorsunuz lan? Burası futbol sahası mı? aman abla yap lan? Uyma şeyin kuralarına, saç pamyonu geç doluyoruz... ...mahfettiniz burayı falan... <gülüyor> Herifin plakaya bak 005 Ola eşeci hayvan Ola imansız Bundan başka İstanbul yu Bunu bu kafana iyi cennet su Bu ne ya bu Bu İstanbul tektir tamam mı Tamam işte aman Allah, Allah Kulak uçtan Kulak iyi koparır sinonimi atarak Ya bu İstanbul'da Beyoğlu'nda kebap yapmak kolay mı? Sen hangi dağdan geldin? Elma Dağı'ndan. Benli zaten. Niye? Şehir çocuğu olsam mı lan nezaket öğrenmesin abi? Aa Elma Dağı İstanbul'da ya. Geç lan yalan konuşma bana. Ya, Gelmişsin Elma Dağı'ndan İstanbul'ayım diye hava atıyorsun. Biz ben de babasından geldik öyle hava atı. Ya vallahi billahi İstanbul çocuğu ya! Alan yere yemenim de kulağını kopartacak amca. Ya Elma Dağı'nın altında doğdum. Hayatım Taksim'de geçti. Beyoğlu'nda geçti. Ekmek kural şarpsın İstanbul'sun İstanbul, dünyanın. Tamam kadar yemin etmene lüzum yok. Ben İstanbul çocuğu olduğun belli ki, İstanbul'da bir bok olamamışlar. Olmuşlar, ambele bir karşı ol. Hani var mıydın kebap şu dükkanın? Tamam. Lahmacun yapabilir misin? Çi köfte yukurabilir misin? İşli köfte yapabilir misin? Fellah köftesi yapabilir misin? <gülüyor> Hulmuz çarabilir misin? Bu kadar senedir İstanbul'da sıla elma dağılıyor. <gülüyor> bir acilli dondurma dükkanı açabildin mi? Pıh! <gülüyor> Cevap ver bana, ayyy! Bana ayı diyene bakın, Allah'ım yarabbim ya! Ne gülme, ne gülme? Zaten gülmekten başka ne bilirsin? Niye gülmüşsek ne olmuş? Gülmek gibi var mı usta ya? Olur mu öyle arvat gibi her şeye gülülür mü? Aa. ya? Erkek adam güler mi? Ya gülmenin erkeği kadın olur mu? Ne yapalım yanında kendimizi içerisinde tuttukla böyle böyle böyle böyle böyle? Gülmenin kadın erkeği olmaz ama gülmenin yeri olur. Orada müşterinin yanında gözün beni rezil ettin. Ben mi seni rezil etsin? Tabii, gülecek Aa. ne var? Biraz kibar o Orada müşterinin yanında hafifçe osurduk diye bu kadar gülülür mü ulan? Ulan seni seni gülecek oğlum, Seni. <Gülüyor> Yolunun ünlü bir çiçek pasacı vardı yanım enek taze gürler kokardı şük akşamları uğrayıp birkaç duble atardı imenken soğuk, soğuk bir alan taze ah ne onlar Oz soğuk, soğuk biralar, taze mide bir havalar. Ah ne güller diyorlar. <gülüyor> TV vardı, evde video vardı. Adamlar akordyon, gitarlar çalarlardı. Müşteriler nazikti, vardı. İnsanlar birbirini incitmekten korkardı. Yemekten masalar, soğuk soğuk bir alan. Ah ne günlerdi onlar. Yeter masalar olsun ki ah ne <Gülüyor> Canından bitti bir Güller kokan saray mısır harap şimdi. Gelin bu güzel yeri bir kez daha getelim. Onun eski halini hep beraber görelim. İpek kertenmas alan soğuk soğuk bir alan. Taze mi bir metamalar. ah ne güllerdi onlar İpek kertenmas alan. Soğuk soğuk bir alan Tazi bir tabalar Ah ne günler bir yollar Enfiye evet. Teşekkür ederim efendim mükellefat kullanmıyorum evet. Ama şu miskirata bir türlü hayır diyemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Üstadım Bana öyle geliyor ki Bu Hitler var ya Hitler Çoğu bizim adolf yani. Ne evet. evet. Galiba dünyaya hakim olacak. Siz ne dersiniz? Ne no, hayır ben bu kanatta değilim efendim. Yeah. Değilim çünkü müttefikler ağır basmıyor başlar. Haklısınız tabii. Ben geçen günlerin publikte okudum. Evet. İngiltere'de müthiş kazıtlık varmış. Tabii. Fransa sahillerinden büyük bir çıkartma yapacakmış. Evet de. Şifa osları. <gülüyor> o oh, şifa osları. <olsun. gülüyor> oh, maşallah maşallah şifa osları. Sağ olun. Evet de bunu Almanlar da biliyor zaten. ...Hitler Romeli Afrika'dan Avrupa'ya bunun için getirdi diyorlar. Yani o çöl ikisi çıkartmaya mani olsun diye. Evet. Aman ama ne halleri varsa görsünler efendim. Bize bulaşmasınlar da ne halleri varsa görsünler. Yok öyle söylemeyin Mirim öyle söylemeyin. Churchill harbe girmemiz konusunda İsmet Paşa'ya çok ısrar ediyor. ediyormuş. Ha. Ya paşam top sesleri hudutlarınıza kadar geldi dayandı diyormuş. Ama bizimki ben sağırım duymam diye diretiyormuş. Aman adam canım. Cevaptaki inceliğe bakınız siz Ben sağırım Duymam <gülüyor> Sağır değil efendim Duyuyoruz Aman isteriz, isteriz. Ah, ah. Şu pasajı yaptıran Abdülhamid'in sütçü bacısı zihir istaki efendim hmm, Toprağa bal olsun garibim o yaptırmış diye. Başını kaldırıp da görsün bugünkü hali ya bizim gençliğimizde böyle çalgıcı takımın girebilir miyiz bazı? Ne münasebet efendim ne münasebet olacak şey mi diye? Evet. Efendim çok iyi hatırlayacaksınız bakın. Bonchevik ihtilalinden sonra beyaz yüz mültecilerinden bile rahatsız olmuştu İstanbul'u. Evet efendim evet. bir de bunun 40 yıl sonrasını düşünün. Aman sakın amirim aman sakın ha hiç düşünün Allah Allah. Şu terbiyesizliğe bakınız. Allah Allah. E şu densizliğe bakınız şimdi. Umuma mahsus bir yerde yüksek sesle gülüyorlar efendim. Evet efendim evet. Eskiden böyle şeyler olur muydu bu çiçek masajında? Aman olur muydu Ali Beyciğim? Nerede eee. o gün? Evet. Artık burası da gitgide bozulmaya başladı. Valla haklısınız. İstanbul'da biz buralara da gelemeyeceğiz artık. Gelemeyeceğiz efendim. Buralara da gelemeyeceğiz de daha nereye gideceğiz orasını da bilemem doğrusu. Meşgul. Kalkalım değil mi efendim? Kalkalım. Kalkalım. İkinci çayımızı Markiz'de alın. Evet efendim. Garson Bey evlen. Buyurun paranızı bırakıyorum buraya. Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Güle güle. Efendim, efendim buyursun da. Amma efendim teeffü ederim zat-ı âlinize efendim. Allah razı olsun. İstirham edin. Sizin mevki ihtibainiz benden büyük efendim. Rica ederim sağ olun. Allah razı olsun. Bonjour. Gideriniz. Şöyle oturalım mı? bira bira küçük büyük Filmcan. kocaman bir bira iki bir tane büyük bira lütfen ilktarcığım gerçekten büyük bir merak içindeyim canım şimdi bildiğim kadarıyla sen bira içmekten pek fazla hoşlanmazsın evet böyle pasaj gibi yerlere gelmeyi de sevmezsin evet öyleyse bir derdin var senin evet anlat bakalım nedir Anlatıcıym, doktor izin verirseniz anlatıcıyım. Tabii. Lütfen doktor deme bana canım, daha üniversitenin bitmesine iki sene var. Bitmiş sayılır. Artık sen benim için bir doktorsun doktor. İltifatına çok teşekkür ederim yektacım da Rica ederim. Hakikaten bu üzüntünün, sıkıntının sebebi nedir? Yani illa de pasaja götür beni diye ısrarının sebebi nedir? Sebebi. Sağ olunuz. Ne kadar güzel biralar, öyle bardaklarda duruyorlar. Ayakta kaldınız, oturmaz mıydınız canım? Pardon. Pardon, keşke biz kalsaydık. <gülüyor> Sebebi, Heh. aşık oldum doktor. Tebrik ederim Yektar'cığım. Kime? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Yani ismini bilmem, adresini bilmem, pederinin mevki-i bilmem, bir gözleri ahuya zebun etti felek. Peki burada mı tanıdın kızı? Burada, şu masada. Her gün pederiyle buraya geliyor, saat-ı şerif bir bira içiyor. O da ya limonata içiyor ya da dondurma yiyor. Benim de burada içim içimi yiyor. E anlıyorum da bunlar herhalde burada kalmıyorlar değil mi? Tahmin ediyorum. Yani bir evleri vardır muhakkak. Zannediyorum. E giderken düşsene oğlum peşlerine. Hicap ediyorum. He. Bir hanımefendiyi pederinin yanındayken takip etmek ne kadar iyi evet. Hem ben onlardan çok evvel kalkıyorum. <gülüyor> Onun için o, o? Bey babamı bilirsin. Asabidir. He. Akşam ezanından evvel evde olmam lazım. Akşam yemeklerini beraber yemezsek sonradan validemi üzüyor. Yektaş'ım anladığım kadarıyla sen beni buraya bu işin halli için getirdin galiba. Biraz öyle canım He. kardeşim. Çünkü nasıl ifade edeyim bilemiyorum ama sen bu gibi durumlarda benden biraz daha böyle... Şizmdir. Yırtık sındır demek sür. Ay estağfurullah. Öyle, söyle, söyle söyle. O tabiri <gülüyor> sana reva göründü. Daha cesursundur, daha ataksındır demek istemiştim. ...velhasıl kelam bir çareye hal bulursun diye düşündüm doktor. Bulacağız da bir canım bakalım şöyle... ...kız gelsin karşımıza görelim yakından ona göre bir hal çaresi düşüneceğiz. Beni ihya ediyorsun aziz kardeşim. Niye zor bir şey değil ki bu. Benim için zor. Yok efendim nihayet gideriz kızın babasına. Lisan-ı bir adres, bir kart vecailerin olur tane. Ne dersin? Bana diyecek ha böyle vurdum bu kafayı indiririm namussu. Herhalde mahsus söylüyorsunuz. Olur mu canım böyle şey böyle senin gibi genç, yakışıklı... ...üstelik bekar biri gider kızı hakkında malumat isterse... Kız babası anlar bunu. Değil mi ama lütfen anlasın artık evet. o da. Allah geliyorlar aman bak, bak Ay Allah ne yapacağız. Hangisi? Tüllüsü. İkisi de tüllü oğlum bunları. ama ne zaman tüllendiler bunlar çık Bilmiyorum ben daha evvelden tanımıyorum. Mahsus yapıyorlar. Niye? Bana zorluk çıkarmak için. Evet. Tamam benimkisi tülsüzü. Öyle mi? İkisi de tülsüz oğlum. Bunlar da beraber türleniyorlar, beraber tülsüzleniyorlar Allah Allah <gülüyor> Benimkisi benim buramda oturan evet. Benimkisi benim buramda oturan Ötekisi senin oranda oturuyor Babayı gördün mü? Kimi? Babayı, babayı Nerede? Ortada baba var ee? Benimkisi benim oramda, ötekisi senin oranda, ortada baba Ne yapayım Gidip babamı mı çağırayım? Sen babanı niye çağırıyorsun canım? Onların babası var. Bizim evet. babamız yok da oradan karıştırıyorsun diyorum. E ne olacak oğlum? İşte benimkisi benim buranda oturuyor. Evet. Ötekisi senin oranda. Bu masa burada mı? Evet. O masa orada. Evet. O masaya göre benimkisi benim buranda, Ötekisi senin oranda. Seninkisi olmadığı için sen karıştırıyorsun. Ötekisi seninkisi olsa o zaman benimkisi buramda, seninkisi oranda diyecektim. Halbuki ötekisi seninkisi değil. Onun için benimkisi buranda, ötekisi senin oranda diyorum. Yoksa benim buranda senin oranda arasında farkı yok. Evet. <gülüyor> Hehehehe Allah Bana bak Yekta dön bak hangisi olduğunu söyle Valla vurdun bu dağıtırıma İşte bakamıyorum bakabilsem söyleyeceğim Oğlum elbisesi nere elbisesi Elbiseleri var mı? Ne demek elbiseleri var mı lan? Bak mı geldi bu kadınlar buraya ya Herhalde gelmemişler Sen bak ya Sen ne şanslısın bakabiliyorsun. biliyorsun Allah Allah <gülüyor> Kemik beş krem He İyi tamam anlaşıldı böyle söyle <gülüyor> Fakat iyi bir aile Sen? mi? Allah ben anlarım böyle Baktın mı iyi bir aile kötü bir, bir aile anlarım evet, ben baktım evet. ve anladım efendim anladığım kadarıyla bu adam ya konsolos ya manav Evet. aman doktor neler söylüyorsun niye? onlarla alakalı konuşmayalım duyalarsan ezil olacağız duymazlar canım niye duymazlar sen böyle üzülecek misin canım onlarla alakalı konuşmayalım Merhaba. biz kendi aramızda konuşalım Heh. sen bana bir şeyler söyle ben sana cevaplar vereyim felan tamam. yektaaa huuu o. ne oluyor Ben yani efendim ha. Yekta'cığım, Hucum. Bilmem doktorcuğum ne yapacaksın rezil olur. Hucum, Hucum dur dur geçsin. Hucum. Yani Huc, efendim, Hucum efendiciğim. Annemle babam birbirlerine öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <Overwatch> <gülüyor> evet, tamam. Yekta Valide peder ne alemdeler canım? Sağlığınıza duacıyız efendim. Son zamanlarda valide-i muhteremimin biraz azdı. Beyvam ispiritoğlu kafırla masaj yapıyor. Oğlum boşuna telaşlanıyorsun. Vallahi duymazlar ya. Duyanlarsa rezil olacağız ya, ama. Duysalar ne fark eder baksana adama kont gibi maşallah. Peki kontlar sağar mıdır? Bu Hayır yani kontlar duyarlar da duymazdan gelirler. Urdum duymaz kontluktan mı geliyor? Fakat kız güzel kız. Güzel kız. Kız güzel kız. Ayakları şey biraz. 43 numara çingene palamudu doyuyor. Aşk kumaş. bir şey yok. Hayallerimi yıkmak için mevzu değiştirelim valla sen. Evet. Bir saniyeniz istirham hanımefendi için. Çok affedersiniz hanımefendi. Sizi ta oralardan buralara kadar yordum. Özür diliyorum. Bir minik istirhamım olacak. Yerine getirirseniz ihya olacağım. Hı hı. Sevdiğim bir genç kadını aldı tangoyu. Rica etsem benim için icra eder misiniz? Hı hı. Kendimi bahtiyar addediyorum. Çok teşekkür ederim. Gürtel ne yapıyorsun ya? İyiyim hamdol. Ulan şarkı mı istiyorsun? 500 lira borç mu istiyorsun? Belli değil ya. Bir buçuk saat hayatını alattık sana. Bir genç Türkçe sözlü kavga. <gülüyor> onun adı. Her şey benim Ona bana doktor biz ne yaptık rezil olduk bankoyu yani, bizim masamızda istedik evet. onların masasında devam ediyor olur mu şimdi biz laf atmış gibi olduk yahu ne alakası var kadının vazifesi bu bütün masaları dolaşıyor mu kadınca Hayır, ya öleceğim ya sahip. Allah Allah iç bakayım sen şundan bir yudum efendim sıhhatenize teşekkür ederim efendim sağoluz hop hop hop hop hop ne yapıyorsun ya bir yudum dedim oğlum hepsini birden dikme belli olmaz bira bu maazallah vurur hakkı ağırlığınız var bir buçuk yudum içtim Sarstı. Ya, işte gördün mü ya evet. güzel <gülüyor> dondurma. Evet. Dondurma diyorum benim gibi. Nasıl gibi? Karışık. Histerim dondurma gibi. Ne karışıyor oğlum? Vişne kaymak. Ha? Kaymak çikolata da olabilir. Ben ne dediğimi biliyor muyum canım? En iyisi ben biraz daha içeyim mi? Tabii tabii sen bir yudum daha iç. İkinci biramı da hiç. Hiç sen bir yudum daha hiç. Yani bu gözleri aho'yu gördükten sonra yaşıyor yaşamıyorum yaşamıyor muyum farkında değilim doktor. Bir nabzıma bakar mısınız? Ben sağ mıyım? Olsa hiç bir yudum daha ya. Valla hiç bir yudum daha hiç tamamen rahatlar. İstihap haddimi aşarım. Korkarım enginlere sığmam taşarım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Ay, böyle genizimden beyim gitti. Oradan? Omurayım <gülüyor> çiğme. Allah. <gülüyor> oh. Babam wow, doktor he. ben serhoş oldum. Nereden anladın? Eksik görmeye başladım. Niye eksik görmeye başladı? Babalarını göremiyorum. Ulan babalarını tabii göremezsin Adam masada değil ki. Çıktı şu kapıdan gitti ya. Öyle mi? Evet. Lavaboya gitti herhalde. E Allah olabilir gayet normal. Ne maksatla gitti dersin? Yekta değil be saçmalama. İnsan lavaboya ne maksatla gider be kardeşim? İşte ya? onu soruyorum ne maksatla gider? Ne bileyim yani ya büyüğünü icra etmeye gider ya küçüğünü icra etmeye gider be aşk olsun. Bir... Onun babası öyle şeyler yapmaz. Aida. Sadece ellerini yıkamaya gitmiştir. Olabilir, kalk de peşinden git. Benim ellerim temiz. Ya, ellerini yıkamak için değil, hiç adamı içeride yalnız başına yakala. Yakınlık tesisine gayret et. Musluk başında bir bahane uydur. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? İşte musluk başında. Heee. Ama muslukları da kahvaliyle parlatmışlar. Pırıl pırıl olmuş. <gülüyor> Yerler de tertemiz. Elinize sağlık. <gülüyor> ben de şöyle geçerken bir uğramıştım. Banyo İstasyonu bu geçerken uğranır <gülüyor> mı lan tuvalete? Ben böyle şeyleri beceremem. Beni niye gönderiyorsun? Kalk kızın yanına git babasının adını söyle Tamam olacak şey var evet. olmayacak şey var. Evet. Bu söylediğim olabilir. Hadi sor. Kızım gel evladım bakayım buraya. Aman öyle çağrılmaz. Gel buraya güzel kız. Ne yapma doktor alay ediyoruz sen ne diyecekler. <gülüyor> geldi. Şu anda arkanda canım. Eşhedü <gülüyor> en la ilahe illallah ve eşhedü en la muhammed el abduhu ve resulü. Yekta ne oluyor? Hakkı ve helalet ruhumu teslim ediyorum. Niye? Ben burada iki aydır oturuyorum onu yerinden kavaltatamadım. Sen bir gel buraya dedi. Tabii gel dedim Geldi. <gülüyor> Sen de garip bir cazibe var. Vallahi olabilir, önemli değil. Bu sana Allah'ın bir lütfu. Galiba. Kadri'nin kıymetini bil kardeşim. Dön, seç beğen istediğini al. Nasıl birkaç tane mi geldi? Lan dalga mı geçiyorsun? Sepetin içinde ağzına kadar dolu ya. Sepetini mi koymuşlar ufaklarını? <gülüyor> Tabii koyu renklisi var, açık renklisi var. Esir pazarı gibi. Zenci kadın da mı var? Ne zencici ya? Benim ödüm patlar. Ben küçükken Arap bebiğimle bile oynayamazmışım. Oğlum neden saçmalıyorsun? Dön sana, al ya. Ben oruç aldım böyle. şunu mi yapacağım? Şöyle mi Böyle yapıyordum. Şuramda bir kadın bana bakıyor. İyi ya işte gel dedik geldi ya. O mu geldi? O tabii. O Neci. Nasıl Neci? Ben baksana anlamıyor musun Neci olduğunu ya? Bir şey satıyor olabilir. Tamam ne satıyor? Şapka. Anlamadım. Dön bir daha bak bakayım. Hı, atkı satıyor atkı. Ya da direk mi Allah vurur mu bir ayıta para? Dön oraya bakayım. Bak şimdi bana. Ne var sizin elinde? Sepet. Sepetin içinde ne var? Çiçeği. Ne satıyormuş demek ki? Sepet. Ne iyi dostsun. Doğru insana zorla bulduruyor. Ama burada bir yanlışlık var galiba. Ne gibi canım? Sepeti satarsa hanımefendi ee? çiçekler dökülür. Ya, ya ya çiçek satıyor olabilir mutlaka. Sor bakalım işte bunu bilemedin. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz sizde çiçek var mı? Var efendim. Tamam çiçek satıyor. Tamam. Bir gül rica edecektim de. Kırmızı. Kırmızı ediyorum. Kırmızı ediyorsan böbreklerinde iltihap var demektir, sabahları ağaç karnına maden suyu falan içersen ol gitse kapalı olsun bir şey Normal. Ne demek ulan kırmızı ediyorum. böyle Türkçe olur mu hiç? Gül. Kırmızı <gülüyor> ediyorum. kırmızı rica ediyorum diyeceksin, kırmızı <gülüyor> ediyorum. Ama aldım artık haller rica ediyorum olur mu? Almadan önce söyleyecektin onu Tüh. Bir saniye tutar mısınız böbreğimi? <gülüyor> bir kırmızı gül rica ediyorum Gülün efendim Teşekkür ediyorum, fiyatı ne kadar? <gülüyor> Şimdi rica ediyorum Ay bugün de ricadan açıldı, ricadan gidiyorum çok affedersiniz sizi beklettim. Eski bir on kuruşluk oldu. Özür diliyorum. Selametle ben, hayırlı işler. Bunu niye aldık doktor? Şimdi kız da alırsa bunun bir manası vardır hocam. Neler de biliyorsun. <gülüyor> İyi ki seni Allah o da aldı. <gülüyor> Aman. Ulan niye attın o yere şimdi? Kendi gitti. Böyle Hayatımda bugüne kadar kendi giden gül görmedim daha. Ben de ilk defa görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sabunlu gibi de. <gülüyor> Gelmiyor. Gelmez tabi Gül nasıl çağırılır? Bilmiyorum ne bileyim vallahi bugüne kadar hiç çağırmadım. Ey gül <gülüyor> geldin sen üç defa yok. Oh ruh çağırmada kullanılır. Evet. Gülün ruhu yoktur. Tabii canım. Tuz ruhu vardır. Evet canım. Onda şimdi burada alakası yok. <gülüyor> Gülün şunu <şurubu> mu olur? <gülüyor> gül yaprakları güzelce temizlenir. Tabii evet, şey değil mi? Anlat valla anlat anlat. anlat. Şimdi babası gelsin görsün o gülü yerde. Bir gülde masanın üstünde tabii anlayacak senin attığını. <gülüyor> elif kartre suratlı bir elif. çekti ki bir bıçağı. Cist. Her ne oluyor şimdi adam beni yardı biraz Allahım sen aklıma daha yeni bir fikir getir karni olmadan şu bilordan Allah bilir ya onlar beni görmeden ah aman yangın mı çıktı nedir şuraya bakınız <gülüyor> ay azım ama ölüyorum Allah canım azım ay yine <gülüyor> çok güzel oldu bir harikasın <gülüyor> Kızlar hala yangına bakıyorlar. E, o onların problemi anacım ne yapayım artık onların bakıyorum. problemi olur mu? Ayıp denilen bir şey var. Boyunları tutuldu bir buçuk saattir. Böyle Bakayım ya. ya. Efendim söndürüldü, söndürüldü. Nasıl konuşuyorum kadınlarla? Ne zamparayın be? Sen bizim başka tanıma ya? Şimdi babaları yokken biraz daha ileri gidelim mi? Tamam. Tamam buldum. Gidip babasının adını sormak var. Aa! Ha, ha. Hadi sor. Ye, ben niye sorayım sen soracaksın ya. Sen sorsan ne olur? Yok, olur mu öyle şey hocam. Eee sen benim en yakın arkadaşım değil misin? Ne fark eder? Çok şey fark eder. Olmaz öyle şey. Tamam mektepteyken senin vazifelerini ben yapardım. Hoca fark etmezdi. Ha, aynı şey değil mi bu? Tabii ikimizde kalmadık mı? Sen başka sınıfta mı kaldın? Sormaya mı gidiyorsun? Tabii. <gülüyor> sormamaya gidilir mi? Hiç <gülüyor> anlatasın. Ya malzemeci istemeden de olsa. Falı size gelmiş gibi. Söylememi mi? Efendim? Peki. La la la la la la la la la. Oldu ay, doktor ay, ay. kızdı değil mi? Hayır kızmadı. Eminim kızmıştır. Vallahi kızmadı. O kadar merak ediyorsanız babama sorun lütfen dedim. Soracak mıyız? Sormasa ayıp olur. İyi hadi sor. Tamam. Dur istersen benim de al. Ne? Her şeyi sen soruyorsun. Kızı sana verecekler. Ey Allah'ım ortalıkta da darmadağınlık görüyor musun? Başımıza gelenleri. Oğlum sen deli misin nesin ya, hizmetçi garson musun, takip et beni. Tamam, gel şöyle. Şuradan geçeyim. Beyefendi affedersiniz efendim, az önce istemeden de olsa Küçük Hanım'ı rahatsız ettik galiba, çünkü arkadaşım... Gözü gözüme değdi, çok fena oldum. Anlamadım, ne oldu? Gözü gözüme değdi. Gözü gözüne nasıl diyor? böyle mi oluyor? Yok, ona burun buruna derler. Seninki nasıl? Bu Bakışlarımız değdi. ...oğlum ona göz göze geldik derler. İşte onu bulamadım. Tamam heyecanlanım. Başla. Efendim. Efendim. Oğlum adam sana ne dedi şimdi efendim diyorsun ya? Adam bana bir şey demedi. Anlamadım. Yok şimdi adamın Allah'ı var daha bana bir şey demedi. E sen durup dururken niye efendim diyorsun? Ben ya derse diye önceden tedbir alıyorum. Başlarım senin tedbirine böyle aptallık olur mu ya? Adam bir şey söylemeden durup dururken efendim denir mi ya? Ama bir şey söyleseydi hazır bulunacaktık. Yekta saçmalama. Sıkma kendini. Sıkmıyor musun? La sıkmı. Mesikiyorsun. Ne Sıkma. Hiç biraz da sıkma! Sıkmıyorum. Serbest bırak. Gevşe. Gevşe. Rahat bırak. İyice gevşe, gevşe. Rahat bırak. Böyle. <gülüyor> ne oldu oğlum? Mafsallarım gevşedi. Tamam hadi, biraz döküldüm. Tamam, hadi. Efendim. <gülüyor> demin dik. <gülüyor> Efendim. Demin jack. Deminin sonuna cik mi iyi gider? Cik mi? Cük iyi gider canım. Sağolun. <gülüyor> Efendim demincik. Yani şu içinde bulunduğumuz zaman değil de geçtiğimiz zamanda malumalimiz durmuyor. Zaman geçiyor an be an. İşte o anda yani geçtiğimiz geçmiş... ...Mişli geçmişini getirdi <gülüyor> ...Geçmişi idrak ettiğimizde... ...İstedi beden... istemeden diyerek... ...İstemeden diyemeyerek de olsa... ...Büyük Hanım'ı... <gülüyor> ...Büyük Hanım'ın küçüklüğünü rahatsız ettik. Bu hanım çıksın. Yoksa ben tutup atacağım. <gülüyor> Allah kahretsin. Bana bakın bana! Ben ata binerim. O ata biner. At gibi karı. Birinci geldi. Parmak sakat. Attan düştü parmak sakat. Baba? Baba öyle mi baba? Sen nereden biliyorsun? <gülüyor> Olan buralıyım. Ne çöp yapar sen? Tamam ben oynamayayım Ben buralıyım diyeceğim. Ömer ben buralıyım. Şurada oturuyorum. Uzatma. Yani buralıyım. Özür dilerim biraz buralıyım. Oğlum uzatma. Yürekten yaralıyım. Adım Heh. adım neydi? Yürekten efendim. Yekta! Efendim Naz mı Nazmı'cığım! Yekta lan! Efendim! Ulan neden iki de bir de diyorsun be? Üçtür beni çağırıyorsun! Seni çağırmıyorum, adını unuttun da onu hatırlatıyorum eşşola eşek! Ben adımı unuttuğumu unuttum! unuttum. <gülüyor> Efendim adım Yekta, <gülüyor> hatta <gülüyor> ben bekarım da! Oh! Uzatma <gülüyor> seni kalp uzatma! Uzatmalı bekarım! Tamam kes! Ben senin maksadını çoktan anlamışımdır, gel bakayım buraya gel! Anladım diyorum! Gelsene ulan! Gel şuraya gel! Senin gözün kızladır değil mi? Evet efendim. E bizim de hayır dediğimiz yok <gülüyor> oldu. Sağ olun. Ya, bak, kalktı gidiyor. Gidiyormuş. Evet. Hadi bakalım, düşmesine sana evi göstersin. Hı. Bu kız piyasaya yeni düştü, bizi tası 15 liradır. Ver bakayım. Hı. Hı. <gülüyor> Bir vakit meyhaneler, birer huzur evi. İllerine giridin, sen naptışme giridin. Onu dünyanın pahasını, akşamlar sessizce Ver barayı, çek bir kafas söver. Her bul kafayı. Çık soka basları yes bir ayı, bul kafayı. Çık soka basları Algı bir haber, oluruz sabahları Öğlen, içerler. İçerler öbürleri, ve Ver parayı, çek birayı, bul kafayı. Çık sokağa, tarayı, Ver parayı, çek birayı, bul kafayı. Çık sokağa, bas da arayılır Bir acih ya gülerim, hep akrama olurlar... ...Amcalar, enişteler... ...Bacanaklar, bacılar, her sekiz simpiyalar... ...Açıcavamlar ekler, bir de o ikram etsin... ...Ayıklayıp kafetler! Ver parayı, çek bir ayı, bul kafayı... Çık sokağa bas narayı ye sopayı Ver parayı çek bir ayıp bul kafayı Çık sokağa bas narayı ye sopayı Ne kaçıyorsun adam? yedik mi seni durdandaş alıyorum Beyefendime sen peşimi bırakın yoksa polis çağıracak Boş versene sen oh. be hem akşam vakti beyolunda tural hem de pas verme. Beyefendi zannettiğiniz gibi değil. Ben bankada memurum. İyi <gülüyor> ki ya. Depo sana başımdan. Ya Kahretsin seni hayır. Ah ulan ah oh, kari azdi. Ah oh, ah. Oh. Herife bak işi kapamadı. Gel karıya biz asılalım. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar hanımefendi. Hani dönüp ki şöyle bir emirgen yapsak nasıl olur ha? Allah kahretsin. İnsan işinden çıktıktan sonra taksiye kadar yürüyemeyecekti be. İstersen bebeğe gideriz. Al işte yakta. Al işte sana Beyoğlu. Yıllar süren Taşra memuriyetinden sonra ille de Beyoğlu, ille de Beyoğlu diye tutturmuştun ya. Al işte sana Beyoğlu. Hiç değişmemiş değil mi? Aynı bizim geçtik günlerimizin Beyoğlu'sa. Ya Basmur'cim. <gülüyor> Hiç değişmemiş. Adeta bizim geçtik günlerimizin Beyoğlu'su. Ne oluyor ya? <gülüyor> <Gülüyor> Yekta ne oldu oğlum niye hüzünleniyorsun ya? Nasıl hüzünlenmem? Nasıl mecim? Nasıl hüzünlenmem doktor? Bu gözler bunları da mı çekti. Yahu daha saat akşamın yedisi Bir kadın cihaz işinden çıkıp Beyoğlu'ndan geçip rahat huzur içerisinde ev cihazına gidemeyecek mi? Bu kadar mı bozuldu bu Beyoğlu? Bozulan yalnızca Beyoğlu mu? Ve İstanbul? Sorarım sana Yekta. Bu İstanbul bizim o gençlik günlerimizin Asude beldesi midir artık? Ve bunca yıl Anadolu'da hizmet ettikten sonra... ...gözümüzde tüten bu beldeye dönmemek var. <gülüyor> Orası daha güzel. İnanam olsun. İşte izzet, tabiat güzel. İnsanlar <gülüyor> sağlık. <ol>, Temmim. <değil> <gülüyor> Sağ olasın Cabbar abi madem sen bana bu güzel işi bulmuşsun ben de çok çalışıp komisyonu hemen öderim abi bak benim yüzümü kara çıkartmayasam tamam abi namusunla çalışırsan. peki abi dürüst olasam oldu abi karalara iyi kumanda et tamam abi Ali Osman'ın keranesi başka yere benzemez anladım abi çok para kazanırsın ha anladım saf ve temiz Anadolu çocuğuna nezih bir iş buldum zaten ceketinin renginden anlamalıydım ne pezarenk olduğunu hayır orada tabiat güzel insanlar saf temiz de buraya geldiler mi bazısı böyle bozuluyor galiba efendim kendi örfünü kendi harsını buraya taşıyamıyor evet. geldiğinde bulduğuna da intibak edemiyor Heh. iki arada bir tane de gidiyor tabi bu arada yazık oluyor canım İstanbul'a e yazık olmuş canım Beyoğlu'na yalan mı Nazmıncı ben eskiden Beyoğlu ilk yardım hastanesinde doktordum ya yani orada öyle şeyler gördüm öyle şeyler duydum ki bunlar umurumda bile değil ya. Yok ama benim umurumda. Vallahi. Hele hele bizim mahtum Bey ile sizin Kerim Hanım'ın izdivaç meselesi olacaksa benim umurumda. Doğrusu ben bu şehirde kalmalarını evlatlarını bu şehirde büyütmelerini istemiyorum Nazmi. <gülüyor> Bak gülme rica ederim, Hakikaten ciddi söylüyorum istemiyorum. Dur ya, Dur Aa. kardeşim ya. Sanki benim kızı senin oğlana hemen verdik. Vermiyor musun? Hemen. paketledik, Hazır kız buyurun efendim dedik. Vermiyorum. Ulan senin oğlanın mühendis çıkmasına daha iki sene var ya. Ay ay, ay. Evet evet. Dini metan bari Müslüman olsa. Niye? Senin kız daha eczan bekle miydi? birinci sınıfında. Evet. Bu ne afra, bu ne tapra kaynata. <gülüyor> ay ölücüğüm. Biri mühendis olacak, biri eczacı çıkacak. Biz de göreceğiz. Göreceğiz inşallah. Geçti oğlum artık. Ne geçti? Bak sen benim. Kendi adıma söylüyorum tabii. İstikbale matuz en ufak bir ümidim kalmadı. Aşk olsun Nazmi. Aşk olsun doktor Belki bazı şeyler bitti Belki bazı şeyler tükendi ama <gülüyor> Biz daha bitip tükenmedik Sabo sağlam dimdik ayaktayız Orta direk nazmıcığım orta direk Ben artık orta direklikten istifa etmeye karar verdim Hayatımın geri kalan bölümünü ben olarak geçireceğim canım. <gülüyor> Bak şurada sessiz ve sakin bir birahane var. Canım. Oturalım gidelim oraya. Hem iki kadeh biramızı içeriz, Hı. hem çocuklarımızın evlenme meselesine muhakkak bir karar veririz. Çünkü malum haliniz bu evlenme biz meselesi da, oldukça da, biz önemli. Biz... Ben... Beyefendi affedersiniz, ben orada bir şey göremiyorum. Ben bir saattir bakıyorum, bir şey göremiyorum. Gel gidelim yekta Allah'a ıslah Bu da geçer, bu da geçer. Ya abicim kız bankada çalışıyormuş. Sonra ben kıza dedim ki mademki birbirimizi seviyoruz anladın mı dedim gel bu akşam bu işi bitirelim <gülüyor> bir türlü yanaşmadım yanaşmaz çünkü dalga var o zaman kürekleri siyah yapacaksın çık aşağı at oltuyu çek lüferin nah, böyle böyle kofanalar kofan alır yok evlenmeden olmazmış yok bilmem neymiş hikaye yazıyor ya aga bu kızı bir yakalarsın ne yakalarsın niye ulan bir defa çapariyle lüfer yakalanmaz sen kime yutturuyorsun yavuz efendim iki ben ya evet, biz rica ediyoruz. Mecettiki Brezilya. Anlamadım. Değil de onun yanı. Peru, Peru Peru diyecektim, Brezilya diyorum. İki Peru da biz rica ediyoruz. Anladım ki. Ama o civarda. Peru dolaylarında. Hani böyle bir yer vardı. Sabahleyin erken kalkıp iktidal yapıyorduk. Berisiydi orası. Arjantin, Arjantin. Harjatti biz. ...kandıları da varmış. Geliyor be patlama ya geliyor işte Abiciğim İlyas'ı besleyeceksin İlyas'ı beslemeden olur. Ben nasıl Şuraya besleyeyim alakalı bende alakalı para yok ya. Ya orta sahadan top gelmeyince İlyas gol atamıyor bak bu kale. Sağ olun efendim Allah'ın cihazı için. Sağ olun. <gülüyor> Sen susmazsam ben de seni. E, ne biçim bağırıyorsun lan? Bir tane çıkarsam gözünü sulara Allah! Yakta! Koş gel olsun! Bunlar kavga edecekler galiba! Ayıralım canım! Koş canım! Dur babacım severim ya. seni yapma barışalım ya yapma! Ben de seni ya. severim vallahi hadi barışalım, ya, barışalım, Allah. barışalım! Allah Allah! Yetişemedik barıştılar! Ben böyle millet görmedim. Vallahi ben de. Yani iki üç kelime ile kavgaya tırmanabiliyor, bir öpücükten barışıyor. Evet ya. Arada bir de mevlud okundu. Evet. Öbür tarafta harbete çıkıyor. Yani kim kimin dostu, kim kimin düşmanı belli değil. Belli değil. Buraya ahane diye geldik ama burası ahane değil. Nedir? Lübnan, Lübnan. <gülüyor> Hadi biz biralarımızı içelim, Suriye'ye geçelim. Södyiye'ye niye geçiyoruz ya? Yakın diye o geldi. Aklıma. Hayır oğlum olur mu öyle şey? Çocuklarımızın evlenme meselesinde bir karar verelim. Muhakkak başlarını bağlayalım. <gülüyor> Hadi beyler <gülüyor> videoda seks filmimiz başlıyor. <gülüyor> Bu yeni bir kaset ha. Bir Alman Gıda'lı harakladı. Baba sakın <gülüyor> bilgi <iki> başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun be? Bizim mahtumun mektebi bitinceye kadar bekleyelim. Tabii, senin mahtumun mektebinin bitmesini bekleyelim de bitince ne olacak? Heh, i̇şte bir söz keseriz diyorum çünkü benim düşünceme göre... Ya keserim. ne düşüncesi serifte var be! Kıştan oh, işte, İstanbul'un suyu içtik! Ne serkış adamsınız siz ya. Ne yaptı bu herif böyle, böyle? Ulan, Sular idaresinde çalışıyor galiba. Ha. Susalım beyler susalım. Bakın herif ve ceza sahasına giriyor. Aman. Evet. Bu televizyonun girmediği yer kalmadı görüyor musun? Nasıl yani? Bak şimdi de ceza sahasına giriyormuş. Evet. Ya babacım o televizyon değil video video. Ha bu o mu? Yeah, ya bu o. Şimdi bildim şey bu birleşik alet hani. Heh, birleşik sen. alet çaktım. Amerika birleşik aletleri. <gülüyor> şey, bunlar bizim mal müdürüne de geldiydi bunlardan. Herkes gitti bakmaya ben gidemedim de hicabımdan. Şimdi bir vesile oldu bir göz atayım yakında. Sakın ha gitme yekta gitme, gitme bu senin mal müdürüne gelene benzemiyor oğlum. o oh, o oh, işte bir de o. Ya o kadının çıkardığı sesleri duymuyor musun? Aslında bronşiyer krizi geçiriyor kadın ya. Ya üstünün yollarıyla alakalı bir program demek. Ha git de gör bakayım üst mü alt mı? Buyurun <gülüyor> canım. Gençlerin böyle sıhhatle alakalı programları yakıyla takip etmesini de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu nasıl şey böyle bu? Açık öğretim fakültesi bu mu? <gülüyor> <Ha>. Ne oldu? <gülüyor> Kers mi koydunuz bunun bandını? Baba fazla sokun da bozulacak. Yok asabım bozuldu. Niye? Bütün bildiklerimi karıştırdın. Pekta <gülüyor> gel oğlum buraya gel senin kalbine dokunur gel buraya. Dur doktor dur burada acayip şeyler oluyor dur. Ooo baba işi garantiyi almış ha. Nasıl ya? Baksana doktorun yanında taşıyor. E o Arap niye girdi oraya? Oğlum, Çık dışarı telgisi. Baba baba ooo. Ağzını kapat gözün de bak. Hakkı var da selam ve selam Arap da. Millet Mayıs dostu da bir alır. Ben bakayım şunu. Hadi biralar biralar. Açılmasın aralar. Hadi bakalım. Buna neredesin sen? Kardeşimi bir, an, bir an. Olacak şey değil. hak yere kendinizi helak etmeyiniz beyler, bu olacak şey değil bu. Ben böyle şey görmedim, ben bu yaşıma geldim, böyle rezalet, böyle kapatelik görmedim. Ayıptır yahu, günahdır be, ahlak diye bir şey kalmadı. Maalesef ahlak sukut etti. Bu kadar kişi seyrediyoruz, niye kapatıyorsun evladım? Allah'ım sen, sen de bir <desconçaki> Arslan, <çoruklar> Arslan çocuk olacak şeydi. Ayekta, bak ya, oğlum sen seksoman yağı oldun sen, Deli misin desin ya? <Gülüyor> Aman ne amman yağıdır Allah aşkına. Ay <Gülüyor>. sinirim bozuldu. <TL> <Gülüyor>. Devin oğlunu görecektin Nazmi. Canım ben senin oğlunu bilmez miyim? Elime doğdu hergele ya. Hergele ki ne hergele. Kızı mahvetti be. Kızım mı benim kızım mı? Yatağa atmasıyla... ...beş dakikada beşiktaş. Ulan hani bunlar evleneceklerdi. Hani şey? münasebetleri platonikle de Allah'ın emriyle peygamberin kavliyle başlardı bağlayacaktık bunları. Bir? Yok efendim o bizim zamanımızdaymış o. Nasıl şimdi abi? öyle şeyler ya, Nasıl yok. Şimdi merhaba. Ya Allah ya Allah hemen al garip bir müsabaka başlıyor. Ne müsabakası? Pankreasım evet. sıtrak da güreş, ritmik ah. jimnastik. Ah. Allah! Oğlan bir tek daldı yıktı. Eyvah! Kız bir sarma. Ah. Oğlan 5 hakkındesi. Ah. O sırada Arap giriyor. Arap kim? Bilmiyorum. Saha müşahidi olabilir o. Yakın tetkiklerde bulunuyordu böyle. Oğlu kızı bu ediyor İnanmadan herkesin ortasında açık açık anlamıyor. Atlı adında dost var, düşman var, yerli var, yabancı var, var, var. var. ayıp telen bir şey var. Nazmi Böyle diyor. nezalet görmedim ben. Sen içme artık. Niye benim? Sen neler söylüyorsun? Bak sen de fikri filar oldun. Niye? Yalan mı söylüyorum? 44 yaşında gül gibi çiçeği burnunda kızımın hırzına <gülüyor> nasıl geçildiğini anlatıyorsun be. Aman haşa. Ayıp telen bir şey var. Olur öyle ha? şey dedim. Haşa. Niye? Ben bir de odaki oğlandan kızı anlatıyorum. Benim oğlandan senin kızı mı? Hay senin anlayışın lan. ...ve o zaman hay senin anlatıcına... ...daha nasıl anlatıcı, müsabaka gibi naklettim gösterecek değilim ya... <gülüyor> ...hem benim oğlanla senin kızın arasında, Arap ne arıyor... ...ne bileyim ben, ben de ona taktım zaten... ...oradan lan. ...ben gözden çıkardım, kız gitti diyorum da... ...Arap hırsız mırsız çıkar, gelir evden bir şeye araklar götürür, belli tamam. mi olur... Ya, ...bütün aksilik bu pasaja gelmekle başladı... ...gelmeyelim, gelmeyelim efendim, gelmeyelim efendim bir daha... Gelmiyor. ...adımımızı attık, terslik üstüne terslik... ...ya bir düştaban mı evet. vardır nedir... ...önce bunların gürültüsü... Sırata bak maça papazı gibi böyle yap. yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma. Yapma. Yapma Nazmıcığım, sima ile alay olmaz. Özübillah köfre gider, yapma. Bu sima ile alay etmezsen köfre gider. Yapma, Allah'ın tokatı yok başımıza. Gelmesene benim buraya, otursun evinde, çeksin perdesini, kapatsın kapısını... ...ben mecbur muyum bu pezevengin çirkin Kestim suratını yapayım. görmeye? Vicdan azabı gibi omuz başımda 24 saat kafamı bir çeviriyoruz... Al, al, al. ...burun buruna geliyoruz ha. Yapma Buyurun, bulaşmıştır. Ne bulaşmıştır canım? Uyuz bulaşmıştır. Burundan uyuz geçer Bulaşır, Bulaşır. Uyuz geçer Bulaşır. bu herifin her tarafı uyuzdurma haklar Allah Allah geçer. Allah'ım dahi inmez, o kadar tırtma adamsın kamil adamsın niçin böyle yapıyorsun canım öfkene mağlup olma ne istiyorsun garibanlardan onların da vardır bir gamları kasvetleri şuraya gelmişler dağıtmıyor Hı. biz de seninle eskiden gitmez miydik çiçek pasajına giderdik giderdik de biz bunların yaptığını yapar mıydık yektabı efendi yapmazdık ya. yapamazdık <gülüyor> eskiden çiçek pasajı ha. ismiyle müsemma çiçek gibi bir yerdi Adeta bir ilim, irfan yuvasıydı. Eşlen dosttan orada bulaşılır, buluşulur, konuşulurdu. Günün meseleleri tartışılırdı. Dünya meseleleri üzerinde, fikir teatisinde bulunulurdu. Orası bir <gülüyor> kültür yuvasıydı. <gülüyor> Sen o kültür yuvasında bir orospuya aşık olmuştun. <gülüyor> Hatırlıyor musun? Kayıp Vedat'ı elip pezevenk'in peşine gitmiştik. <gülüyor> Adamı karşıta durdu böyle. Adını da unuttun. <gülüyor> Kırk sene oldu. Nasıl hatırlıyorsun maşallah? <gülüyor> hiç unutmuyorum Yekta. Bugün gibi her şey gözümün önünde. Aa, buraya benzemiyordu ki o. O benim cehaletimdi o. Hayır efendim, sen haklıydın. Çünkü o kız orospuya hiç benzemiyordu. Fakat o pezevenk ne kadar sana benziyordun Nazım Bey. <gülüyor> Gel lanet ses basar seni hep. Hem şirinim kalır mısın ki? labaney başı garlı ta la karı. Hastahanede böyle bağırılır mı lan? Yukarıda nöbetçi hekim uyuyor. Meclayla bir şey burada acilde bu karı bağırdı da ona kızdıydım. Ben onunla bir meşgul olayım. Sonra yine ararım. Sana uzun hava okurum. Bileşlerimi keserken size mi soracağım ola? Aman dil et Mecla. Allah sen. Alamadın sesini kız. Nasıl gidiyor intiharlar? Niye kurtarıyorsunuz beni be? Geleni kurtardılar. Yarın gelin keseceğim. Bilhassa rica edeceğim bu defa ayak bileklerinizden kesiniz artık yukarıda kesilecek dikilecek yer kalmadı. Hani bir daha yukarıdan kesersem seni kapalı çarşıya ölücüye göndereceğim. Ne kızım senin bu halın? Ulan bıkmadın, usanmadın. Çalıştığın fabriyunuza hapusuna kızarsın bileğini cırt. Sevgilin başkasına yan bakar Allah bilekini cırt. Sabahla magazin lastilerin geç gelir Allah Allah çırt çırt. Ne lan bu? Keseceğim ulan. Bağ, bağ, bağ. Bilek benim değil mi? Kese gel, size ne soracağız? Harmanar, tabii bize soracağızlar. Sen elektriği dairesimizin sormadan çıksın kesi Götür bunu kadın, götür, götür bunu yatır! Camu çerçeveyi iyice kapa, kapa'yı bacağı'yı tuka. Hava gazını sonuna kadar aç, kendin aç. Yarın keseceğiz. Ulan gidip bir de bileklerini kesip hastanenin huzurunu bozma. O kadar meraklıysan termalı yaptır, aç kapa, aç kapa. Anlıs mı? İşte gönül huzuru içerisinde. Mukaddes kaddes vazifemizi yapamıyoruz be. İciloş, he benim. Hele benim. Kardeşim, Atip Bey nerede bulabilirim? Başı zarlı. Kimdan Allah? Hangi adamı ki? Allah. gelerek ala hemşerinin herepan'ın mı geldi <gülüyor> ulan kızım nedir bizim bu kadar sizliğimiz ya gene uzun havamızı kız kestiler ne bileyim burada biri konuşuyor tanımıyorum sedyede şey dün gece getirip bıraktılar heee acil vakaymış insan e örgünör. ör sonra gene ararım <gülüyor> ne var lan ben devamlı kan kaybediyorum niye ne bileyim işte kaybediyorum oğlum lan, koca adamsın kanına sahip çık insan kendi kanını kaybeder mi pansız bir türküyü okutmadınız Yat sıfak! Yat aşağıya yat! Oyyy! <gülüyor> aman aman aman aman! Neydi senin bu halin? Köprüden bir ses eledim aldın. Tabii bin kağıtdan mı geçirdiler bu hale düştün değil mi? Beyo! İlk yardım burası. Burası da ilk yardımdan sana ne? Tedavül olacağım. Sen tedavülden kaldırılsan daha iyi olacaksın. İlk e. insan enflasyonunu önlersin. Nedir lan senin bu hal? Ne? Kim dövdü, kim hırpaladı böyle? Sen hastaneye niye geldi sen? Yanlış geldin hastaneye! Nereye gideceksin? Doğru imama gidecektin, kardeşin! Seni kim dövdü, kim hırpaladı böyle? Kimi, kim kimi dövdü? Ben sana soruyorum, seni böyle kim hırpaladı, kim dövdü? Hı hı, terişan ettim herifi ha, Sen mi dövdün herifi? Tabii! Belli! Bir kafa, bir yumruk... Herif gitti! Herif gitti! O giderken sana gözü takıldı herhalde! Ben göze geldi. Ya böyle göz göz olmuşsun bir de gözaltı var. Nazar değdi bana. Sen bir kurşun döktüldün. Evet. Niye dövdün herifi? Ne etti sana? Herif bana ayak yaptı. Aaa. Herif ayakçı. Ayakçıymış. Ayakta mı yapıyor? Nasıl yapıyor? Ne yapıyor ayakta mesela? Ne vazife yapıyor ayakta? Yani ayakta bana numara yapıyor. Niye? Sen öyle ayakta numara beğenmiyor musun? Ben öyle şey kızarım. Artı bu geri kafalı bırakın. Oğlum. Bu örümcek beyinlerden bu millete hayır yok. yok. Bu millete lise nedir oturuyor. Bundan sonra ayakta canlı, dinamik, çağdaş, hamargan oldu bu. Evet. Sen başbakanın televizyon konuşmalarını görmüyor musun oğlum? Adam ötekiler gibi oturuyor mu tonton? Biraz oturuyor, kroz kaleminden anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Of, of. Böyle bir düzeltiyor, gene oturuyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Atıyor ceketi cebinde, Kısa koluyla vatandaşın arasına bir dalıyor. Ayta dinamik metodu, Amerikan metodu. Ama icabında da takıyor, masaya yuru, vurdu muydu da işi bitiriyor. Niye? Adam iş bitirici. Bak bir sene de vatandaşın işini bitirdi. Tamam. Bu mühendis ekonomisi bu. Tonton işi biliyor. Kimi o biliyor? Başka yok. O biliyor. O benim dediğim bir şey bilmiyor. <gülüyor> O senin dediğin Sodeplidir o. <gülüyor> Onlar da hala sizde mi birleşelim bizde mi birleşelim? Demokratik sosyalizm mi sosyal demokrat mı? Önümüzdeki son 25-30 senede çapacak bir karara varacaklar. Yani Allah bu millete sabır versin. Bu gidişle bu milleti inönünün torununun çocuğu kurtarır belki. Bir ihtimal o da. İyi güzel de hemşerim sen ne anlatıyorsun? Hollanda'da numarka maçını anlattım. Banktan yayın. 4 bir Fransızlar beraber. Ben diyorum şişane, sen diyorsun gümüşhane. Allah Allah, oradan öyle ne anlaşılıyor? Yani herif bana delikanlı ayağı yapıyor. Ulan ayak delikanlının ayağı normal ayaktır, delikanlının ayağı altı parmak mı olur? Ne demek delikanlı ayağı? Ben yer ulan bu ayakları? Kimse yemez, yemez mi? Esasında keçi paça iyidir, keçi paça. Fakat keçilerde dört ayak yetmiyor. Ne olacaktı? Kırk ayaklar keçi kadar olacaktı, ne paça yerdik be. Hmm. Yerdik yerdik de doyardık fazlasını ihracat yapardık. Memleketimize döviz gelirdi. O dövizler mübrem ihtiyaçlarımızı karşılardık. Viskimizi alırdık, les kahremizi alırdık, amargan sigaramızı alırdık, mantarlı peynirimizi alırdık. Ulan bu millet mantarlı peynir yemezse nasıl yaşar ha? Hayat mı derim ben ona? Hem bunları alırdık hem konut fonuna katkımız olurdu. Vatandaş da başını sokacak bir yer bulurdu. Ama kıçı biraz açıkta kalırdı. Ne yapalım bu kadar her şey rağmen beyoğlunda bana ayak yapılmaz. Niye sen kimsin? Ben o beyoğlu kralıyım Oy. Darbe oldu. Göğüs darbesi. Krallık devrildi. Kalk bakalım devrilen kral. <gülüyor> tay tay tay tay tay tay tay tay. <gülüyor> <gülüyor> Arada böyle vatandaşın arasına katılmakta fayda vardır. Her işimiz ters. Ne oldu gene Yunanistan dost mu çıktı? <gülüyor> Getiriyorlar bayrağı, hastane yapıyorlar, vatandaş düşüyor. <gülüyor> ya eskiden çayıra yapıyorduk. Şimdi evet. düşmüyordu. Şimdi böyle bayıra yapıyoruz. Arada çayırdan düşüyorlar. Hoş geldin. Ne var ne yok? Şimdi ne Çayırda. <gülüyor> çayır nereden çıktı ya? Ne benim bu çayır? Nemini bulunca. Evet. Birinci cemreden sonra Allah bir daha abi fışkırır. Allah'ın bir hikmeti. Üç kişinin mi oluyor bu çayı? Nasıl üç kişinin? Allah'ın Allah çayı ne demek üç kişinin? Cemile dedin Hüdayi Hikmet. Öyle şans yok. Bu Cemile bu Cemile. Birinci Cemile, ikinci Cemile, üçüncü Cemile. Öyle kraliyet ailesi gibi gidiyor. Öyle gitmiyor bu düşüyor bu. Değil. Havaya düşüyor, toprağa düşüyor, suya düşüyor. Sen görmedin mi Cemile düşünce böyle buharlar çıkar? Cemile suya düşünce buhar mı tüküyor? Ha Tabii Cemile ateşli karı. Suya düştü mü jos. <gülüyor> ya Böyle buharlar çıkıyor. <gülüyor> Aklım gücün nerede? Kazın yok oğlum. E. Düşen bir şey görünmüyor ama bir şey düşüyor. Evet e, e. e, işte, tabiat uyanıyor, ağaca su yürüyor, kurt kuş canlanıyor. E. cemre bu cemre. Aa, bana ne? Ulan işte çayır o zaman çıkıyor. Abicim çayır mayı yok. Niye çayırı piştiniz mi? Çayırı kaldırdım. Ha yem olarak kaldırdınız, seneye mi yiyeceksiniz? Çayırı konuğumuzdan çıkardırıldım. Evet şimdi anlaşıldı Nur Çayır lafı istemiyorum. Çayır yok. Kağıt oynuyorduk. Nerede? Çayırda. <gülüyor> Çayırı taktın kafamıza tabii. Ya takma kafana. Şeyde oynuyorduk. kahvezi Aman ne kadar banal bir deyiş öyle. Yakışıyor bizim gibi bir topluma böyle konuşmak. Nedir ne kadar kahve. Çivi. <gülüyor> Bu da sahte bir inceliş. Ne yapacağız? Böyle daha modern, daha çağdaş bir deyiş bulmalı. Mesela. Mesela? Neş kahve. Ah. Nereye böyle? kahve ya? Nereden? Anam bizim Nes kahveden canım. Bakın kibar. Kibar oluyor evet evet. Nes kahvedik ya. <gülüyor> Ama kibarlaştın sen. sen. biraz daha kibarlarsan bile Bodrum'da konser bile verirsin. TRT'de utanmadan yayınlar. Ha, bizim 40 yıllık kahvede Nes kahve oldu. Nes kahvede kağıt oynuyorduk. İnek dedi ki... Oha! Kibara bak. Ne demek lan inek? İnek nereden çıktı? Buyur. İnek çayırda mı? İnek çayırdaysa normal. Yine mi çayıra geldi? Fakat inek nes kahveye geldiyse o zaman sütlü nes oluyor. Eee tabi. Tabi. O zaman sütlü, sütlü nes olur. Hangi inek? Holstay. Var mı da seçtiğiniz tercih ettiğiniz bir cins etlik, sütlük, damızlık? Bizim kahvede yok. Çayırdan yeni kurtulduk. İnek nereden çıktı şimdi? Ne demek olan inek nereden çıktı? İnek, inekten çıkar. Aa, Tabii onlar Öküz Bey'le şey ederler, İnek çıkar. İnek yumurtadan çıkacak değil ya. Sen inek yumurtası gördün mü? Kuluşkaya yatmış inek gördün mü böyle? Mo, mo. Olur mu lan? Görmedim. Ee? Kağıt oynuyorduk. Kağıt çalıyorsun, hile yapıyorsun dedi. Kim? İnek. <gülüyor> i̇nek konuşuyor mu? Hayır, yani benim kağıt oyunum iki ayaklı inek. Sen hayvan terbiyecisi misin? Niye? İnekle mi oynuyorsunuz? Nasıl evet. öğrettim ulan. Aycığım, öyle diyor. Kağıt oynadığını herif diyor öyle. Ha, Elif'le sen kağıt oynuyorsun. herif sana diyor. Bana diyor, kağıt çalıyorsun, hile yapıyorsun deyince benim şeyimi attı. Sigortanı attı. Emekli sandığını attı. Beynim attı. Olmayan şey atar mı oğlu? <gülüyor> Olsun gene de attı. Senin olsa olsa bıngıldağın oynamıştır. Bıngıldağın oynamış. Bunun yakasına bir yapış. Allah. Bir kafa, bir yumruk. Heh, böyle midesine midesine vurkaydı. Yumruklan böyle mideye mideye. Bana bak senin kafan iyi mi? İyi tabii. Kırk senedir kullanırım bu kafayı. Ne ağrısı var ne sızısı. <gülüyor> Hazır hastanede çalışıyorsun sen kendine bir bak. Niye? Benim bir şeyim yok ki. Arada bir pankreasım ağrı işitir. Yok senin teşkilat yer değiştiriyor. E ben benim teşkilatta bir şey yok da sen kafaya dökmüşün alkolü. kolu beyin lopları lopur lopur. Heh, beyin dizini aklıma geldi. Herif kafayı yumruğu yiyince şey patladı. Elzozu patladı. Tüm gazı patladı! Ödü ödü ödü! Ha, şu hastaneye geldiğinden beri ağzından tababetle alakalı doğru bir laf çıktı be! Çıkar. İşte o! Korkudan patlar o! Elif korkuyor bende! Senden korkusundan değil Aa, lan! Elif sen bayahtan öleceksen diye çekiniyor! Tabii. Ben çaktım hikayeyi sen ha. anlat devam et! Benim yap. ölümden bile korkuyor! Elinden tabi korkuyor! Korkar. Sen ölürsen seni adama sayarlar, elife ceza verirler! Ondan korkuyor galiba. Ne bildim bir şey? Enayi sonra da aldı beni buraya getirdi Allah. Sen bayıldın bu hikayeye. Bak aman. Şimdi onlar birbirine değse ses de çıkar. Çak. Değme, daha ben playdeck yaptım hadi. Bu kıyamı da unutma. Na bozulmuş. Demek şimdi sizlerle kapıştınız. Sen bir çok fena dövdün. Mahfes. Zavallı sen de zopa yiydin. Hmm. Korkudan ödüneyi patladı. Enos palyesinin içi yerinden yırtıldı. Ha, Sağ ha, gözü ha. böyle mosmor oldu. Korkudan bile de seni aldı buraya getirdi. Ben de hıyarım ya bunları yuttu. <gülüyor> o da öyle dedi. Orada bir hıyar var sana bakar dedi. Geç lan şuraya geç bir yere çöksüranı bekle adamın başını belaya sokm hadi. <gülüyor> Aa, <gülüyor> şurada nöbet tatlı gelsin diye iki satır muhabbet edelim dedik suyunu kaçırma. Öyle sert hareket yapma da hadise yapmayayım. Uy <gülüyor> senin hadiseniyim. <gülüyor> Her tarafın hadise olsa ne olur lan? Kötü olur. Çekmişim bir ayı, çekmişim bir ayı. Zeybeklik yapma bana. Vallahi veririm seni bir dinçellere oyar ha. Hı. Senin kemiklerini kırarım. Adedini sayamazlar. Bak bak bak. Kendini İbrahim tatlıs eslanıyor. Perihan mıymuş ulan ben? Böyle vallahi çakarım yumru, sert zemine 10 santim sokarım ha. Oyarmış. Kabak vardı karşında. Allah seni Çekiyor. Yok babam yok ağırlık değildir. Serhoş kondu. Kalk ulan kalk. Koca hastanede yer yok gittin orada adamın üstüne oturdun Hastane bağırıyor. Hastane niye bağırsın adam bağırıyor ağırmasan geldi sanıyoruz zavallı. O adam mı be? Adam tabi. <gülüyor> hiç tekerlekli adam görmemiştim ben Sen iki tane daha iç bakalım neler göreceksin daha. Herif zafiyetten geberiyor. Bunu nereden anladın lan? Bacaklara bak boru gibi böyle incecik. Ha gözün kör olmasın git oraya babanın yanına çek şey orada sıranı bekle hadi bakayım. La Lavabo kim? Tanımıyor musun? Hayır. Bizim Ronken mütehassısı. Eee. Tarişten geldi. Monsieur Lavabo. Şöyle şu boyda tıknaz, beyaz tenli, delikli. Eee. Arada bir tıkanıyor işte pompalıyoruz. Nasıl gideceğiz oraya? Buradan dolmuşabiliyorsun. Evet. Şoföre diyorsun ki si vupla beni birinci lavaboda bırak. Şoförün İtalyancası çok iyidir. Yes diyor. trah. Helal olsun sana abi? Niye? Dünyanın en modern hastanesinde görev yapıyorsun. Nereden anladın? Asansör çalışmıyor, dolmuş çalışıyor. Hadi getir ya, getir lavabonun dümüne çık orda sana bekle hadi bakayım. Sen koş. Öyle... ...hafifçe sallandık diye de bize sarhoş muamelesi yapma. Bu hafifçe sallanma! Evet. Ulan Erzincan'ı yıkarsın be! <gülüyor> Geldiğinden beri böyle! <gülüyor> eh, Mesih'e lavabo Paris'ten gelmiş, ...işte oh. onken bir tersi olmuşmuş da tıkanıyormuş... ...tek delikliymiş, yemezler! Ne alırdınız tas kebabı var yemeklerden? Oğlan Mesih'e lavabo denmez! Ne denir lan? Yalak! Nihayet su içtiğin yeri hatırladın salak! Bana bak oralara kusum musum ortalığı batırma! Yeni temizledik daha, yirmi gün oldu! Merhaba can, merhaba kader. Ben yolcuyum abi. Hayırlı yolculuklar, ne tarafa? Yolcuyum, yolcu. Öbür? Öbür. Yok öyle numara öyle yolcuyum diye sıra kapmak yok. Uyanık, herkesin işi var. Bekle sıramı gör doktorunu, olma al ilacını, sardır yaranı Ondan sonra ağa camiinden her kişi niyetine allah Ekber allah. Yalla <gülüyor> Bu memlekette nüfus patlaması var allah. Böyle her hastayı anında iyi edersek bu millet acından ölür O zaman onun sorunu nasıl çözülür Helal Hele beni ...başı karlı... <Sessizlik> ...dala... ...senin karlı... ...dala... Dala... <Gülüyor> ...küçer... Çarık... <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Aferin lan vallahi var, gifteyi kovuramadın ama... ...bestte iyi oldu lan! Sen türkücü müsün? Foklar diyor. Foklar nasıl oluyor? Bağlama mı çalıyorsun? Kırnata mı? Ne yapıyorsun? Bursa Kılıç Kalkan ekibinde mi? şeyli. Tencereli tavalı. Bursa Kılıç Kalkan. Bursa Turist kılıç. bayıltan ekibi. Hani zavallı turistler rızkına iniyor. Siz bir saldırıyorsunuz. Allah aşkına, akşak. Herkes bayılıyor. Peki arkadaşların çalışıyorsan iki saatinde burada niye yatıyorsun oğlum? İş kazası geçirdim. Yoksa sen hasta mısın? Ben diyorum bu burada niye yatıyor? Ah bakayım niye getirdiler seni buraya? Vallahi bak Sudan bir sebeple getirdilerse parçalarım ulan seni öyle burnunda sivice çıkan ilk yardıma geliyor Olacak Allah Allah seni cana almayı Dön, başı dün dün dün dün ulan bu iş kafasım bu. Ula bu görünmez kazaa Nasıl oldu bu böyle? Gel tutun tutun. Soku tutun, düşersin müşersin bir ne bir şey batar. Allah canın almasın. Nasıl oldu bu böyle? Sen Japon musun? Kılıca mı girdin? Ha gerimi yaptın. Ne yaptın lan bunu böyle? <gülüyor> Kılıç bana girdi. Nasıl oldu bu böyle? Bizim ekipte sakar Hüseyin var. Ey, dün akşam gösteri yaparken Allah dedi, Seni deldi. deldi. Vay, vay vay hayvan vay Aslında iyi çocuktur da sakar biraz işte. Biraz sakar anam belli. Geçenlerde yine böyle gösteri yapıyorduk. Ön sırada oturan kadının sağ kulağını alıverdim. Nasıl böyle? Yanlışlıkla mı alıyorsun? E, yanlışlıkla alıyor tabi. İsteyerek alır mı? He. Bizim operatör Akif Bey de öyle. O da mı yanlışlıkla alıyor? O da diye açıyor. Bir de bakıyor böbrek. Allah, Allah diyoruz de. Alınmış alınmıştık diyor o. <gülüyor> Hasta halleder, çok olur böyle şeyler de. folklorda biraz ayıp oluyor ya. ama. He. Abi ben ne olacak? Korkma. Senin durumun çok iyi. Ana seni Kadir Gekesi doğurmuş lan. Bu gece hastanede kim nöbetçi biliyor musun? Cil diyeci. Gel anlar bu iltlerden anlar. Hele beni...